Oh, açık kate Merhaba Kainat, bugün 27 Mayıs Perşembe, yıl 2010, ay 5, gün 147, Hızır 22 1431 Hicri Cemazu İlahir 13, 1426 Rumi Mayıs 14 Koyun kırkma zamanı Sıcakların başlaması Günün uyarısı Çocuklarımızın arkadaşlarını seçmelerinde dikkatli olmalıyız. Sonradan üzülmek bir yarar vermez. Birçok ailelerin çocuklarının kötü yola düşmeleri arkadaş yüzündendir. Nacik Kalsın Günün Tarihi yıl önce bugün 27 Mayıs 1910'da veren mikrobunu bulan Doktor Koh öldü. Günün Sözü Bir yerde hakikate ne derece değer verildiğini anlamak için en iyi çare... Orada değişik fikirlerin kıymet bulup bulmadıklarını saptamaktır. Oliver Wendell Holmes Yemek listesi gün 147. Etli yaprak dolması, zeytinyağlı kabak, salata, sütlaç. Büyük, Büyük Saatli marif, marif Takvimi, takvimi. Merkez Açık Radyo 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başladı Ömer Madra, Avi Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birlikteyiz. Günaydın. Günaydın. Evet. Bugün açılışta da Jefferson Starship'ten Pete Sears'ın doğumu münasebetiyle 1948'de bugün Girl with the Hungry Eyes adlı ünlü parçalarını çaldık. Ve programımız bu şekilde başladı. Bugün 27 Mayıs darbesinin 50. yıl dönümü. Saatli Tabii. Marif takvimi biraz değişik vermiş değil mi? Ee, yani aslında biraz değişik değil, biraz e, resmi vermiş diye bakmak lazım? Artık gerçi resmi söylem de böyle değil ama e, okumamayı tercih ettik biz bu şekliyle Saatli Marif takviminden. E, günün tarihi. 50 yıl önce bugün 27 Mayıs 1960'ta Orgeneral Cemal Gürsel'in liderliğindeki Milli Birlik Komitesi'nin emriyle Türk Silahlı Kuvvetleri Demokrat Parti'nin dikta idaresine son verdi." diyor Saatli Maarif Takvimi. Yani bir askeri darbe yapılıyor ve diktaya son veriyor. Diktaya son veriyor. Bu aynı işte e, savaş barıştır. <gülüyor> evet. Ve e, değil mi? Özgürlükler e, silahla getirilir Özgürlük falan. Özgürlük esarettir. Cehalet cehalette kuvvettir Bu kadar Vallahi Gerçeklik gittikçe... Bakanlığı 1984 romanı Bakınız George Orwell Gittikçe ihtiyaç e, Radyo programından çok e, 1984 okumasına Bir doğru gidiyor Bir daha mı ya yani Sanki hani e, bize gerek yok sabah hiç kalkmayalım Ve e, işte Gerçeklik Bakanlığı gerekli bilgileri Ve informatiği kamuoyuyla paylaşsın Ama Gerçeklik Bakanlığı'nın adı ne? neyi doğru. Mini ha, truth. doğru doğru. Ministry of Truth'dan evet. ba bak yer <gülüyor> bak. Ger bak. Ger bak. Evet böyle olmadı yani. Orgeneral Cemal Gürsel'in liderliğindeki Milli Birlik Komitesi'nin emriyle Türk Silahlı Kuvvetleri Demokrat Parti'nin dikta idaresine son vermedi. Tam tersine Demokrat Parti'nin seçimle gelen hükümeti dikta idaresi tarafından sonlandırıldı ama e, yani bir yandan da şunu da hakkını vermek adına söylemek lazım ben daha genç bir e, insan ve solcuyken e, böyleydi bu yani ben 10 sene önce falan bunun gayet normal bir durum yok, olduğunu hatırlıyorum sen, nasıl yok canım sen başka bir ülkede yaşıyormuşsun olabilir herhalde. Endonezya mıydı orası emin değilim ama e, sanki sanki hani bu gayet böyle biliyorduk 60 ana esası geldi özgürlükler geldi yani Hasan Cemal bugün Milliyet Gazetesi'nde diyor mesela siyaset meydanımızda kötülüklerin anası olarak 27 Mayıs darbesi diyor. Ve bir askeri darbeden 27 Mayıs'tan bu yana 50 yıl geçti. Yarım yüzyıl sonra bile 27 Mayıs'a haklı ve meşru sayanlar var mı? Evet var. Var var. Evet savunuluyor. Gerekçe de malum Demokrat Parti iktidarı 1960'ta dikta rejimine gidiyordu. Asker bir darbeyle yolunu kesti. Yani acıklı olan tarafı da şey diye bitiriyor yazısının tamamını okuyacak zamanımız yok. 27 Mayıs'ın üzerinden 50 yıl geçti ama biz hala asker sorununu tartışmaya devam ediyoruz diye bitiriyor. Hakikaten de satma alf takvimi de bize bu konuda tuhaf örnek oldu. İşin garip tarafı günün sözünü de çok yerinde ünlü efsanevi. Amerika Yüksek Mahkemesi yargıcı Oliver hı hı. Wendell Holmes'un gerçeklik hakkındaki olağanüstü sözüyle döşemiş. Bir yerde hakikate, gerçekliğe ne derece değer verildiğini anlamak için en iyi çare orada değişik, farklı fikirlerin kıymet bulup bulmadıklarını saptamaktır. Demiş. Hı hı. E, buradan üç aşağı beş yukarı bir yere varabilmek ve e, işte Demokrat Parti diktası idaresinin sona ...ermesiyle bunu bağıntılandırmak bir miktar mümkün. Aslında benim daha çok aklıma yasada mahkemelerinin... E, ...daha önce yapmıştık bir radyo belgeseli olarak. iki sene mi oldu, dört sene mi oldu? Beş elinde, sene mi? Beş sene mi oldu, yapma ya. Yaşlanıyorum ben de, tamam. 6-7 Eylül 1955 olaylarında. Doğru, Aki evet. 2005'te, onun, onun 50. Yılında. 50. yılında yapmıştık. Yasada e, mahkeme kayıtlarının e, TRT'de verilen... Propagandif versiyonlarını uzun uza diye dinlemek zorunda kalmıştık. Şimdi kalmıştı. bugün de veriyoruz. Yani bugünlerde 27 Mayıs ses belgeseliyle hı hı. Ali Bilge ile yaptığımız Didem de o seslerden bir kolaj yapıyor. Evet. arayalara yerleştiriyor. 27 Mayıs şöyle mesela bugün darbenin ilk darbenin ondan sonraki bütün darbelerinde yolunu açtığını söylemeye bile lüzum yok. Bütün bir kurumsal olarak askeriyenin orada bulunması, milli güvenlik kurulunu yerleştirmesi oyak gibi iktisadi kurumları da yerleştirmesi bir yana mesela 27 Mayıs darbecileri Sivas'taki toplama kampında esir tuttukları 485 Kürt arasındaki 55 a'yı kurşuna dizmekten son anda vazgeçmişler. Böyle ufak detaylar da var. Niye vazgeçmişler? E, detayına anladım. Isteyen, Daha de, nevzat çiçek <gülüyor> yani 27 Mayıs 55 e, dizme de karşı değil mi? Devrim e, tabii ki, tabii e, ki. O zaman ama o niye durumda. vazgeçmişler Sorusunun cevabını evet Karşılamıyor bu. Tam karşılamıyor ama zaten hani o niye'nin cevabı büyük ihtimal Feodalizmle bağlantılı bir cevap değil Başka bir yerlerde aramak gerekiyor Diye tahmin ediyorum ben de evet, bu, Bugün Milli, <gülüyor> Milliyet Gazetesi müthiş Fotoğraflar vermiş 27 Mayıs 1960'dan çok özel kareler diye Gürsel Albay Türkeş Bunları Can Dündar galiba Hı hı. Bulup ortaya çıkartmış durumda. Sür manşet olarak veriyor. Ee, 1 Haziran 1960 günü Başbakanlık'ta çekilmiş bir fotoğrafta tamamen insana bir tuhaf duygu siyah beyaz olmasından mıdır? Alparslan Türkeş'in e, aşırı derecede bu en azından bu fotoğrafta e, Göbel'si propaganda nazarı e, Hitler'in çağrıştırmaya yani fizik olarak çok benzerliği olmasından mıdır? Yoksa böyle karanlıkların içinden üniformalarıyla yürüyen e, askerlerin görüntüsü müdür? Biz çeşit böyle 1930'lar Avrupasını evet. karanlık fotoğraflar hakikaten. E, Zaman Gazetesi de bugün e, işte hiç yayınlanmamış görüntü ve ses kayıtlarıyla diye. Çıkmış durumda Bu arada e, ses kayıtları da mı varmış öyle söylüyorlar yani dinlemişliğim yok henüz ama e, hiç yayınlanmayan ses kayıtları da yayınlı olduklarını söylemişler galiba bu seneyi devriye biraz böyle hani belge çıkartmalı biraz daha aydınlatmaya yönelik ittirmeli geçecekmiş gibi görünüyor hakim ve savcıların menderes bayar ve diğer sanıkları aşağılayıcı konuşmaları hakaret ve azarlamaları kayıtlarda açıkça görülüyormuş. Hakaret dolu kayıtlar 50 yıl sonra ilk kez gün yüzüne çıkıyor. Bütün dava Cemal Gürsel'e sunulmak için filme ve ses kaydına alınmış. Kare kare fotoğraflanmış. Bir kısmı propaganda için sinemalarda gösterilen görüntüler ters etki yapınca kaldırılmış. Sonucu da önceden belli olan davanın belgeleri tarihe not düşecek nitelikte. Yargılamanın başında idama karar vermişler. Galiba çok hukuki olmamış bu yani o, hukuki olmasını gerektirecek de bir durum yok galiba. Çünkü zaten hani e, yönetime el koymak diye nazikçe e, çevirdiğimiz şey zaten silah alıp e, istediğin yere gidebilme gücü. Üç aşağı beş yukarı. Evet yani Life'ın foto fotoğrafçılık fotoğraf muhabiri James Burke ki, 27 meslabesinden sonra hemen Ankara'ya gelmiş can Dündar'ın yazdığına göre ve mesela e, pek çok Ar arşivde bazı fotoğraflar çıkmış. Ee, özel fotoğraflar mesela Cemal Gürsel'in başbakanlığa getirilmesinden sonra Orgeneral Cemal Gürsel'in makam odasının hemen arkasındaki dinlenme odasında Karyolasının baş ucundaki sehpanın üstünde o hafta çıkan Akis dergisi bulunuyor. Metin Toker'in başında bulunduğu dergi odası, İnönü'nün damadı. Kapaktaki Menderes fotoğrafının üzerine bir çarpı atılmış, altına da sabık başbakan yazılmış mesela. Hı hı. Ee, zaten bir başka akiste de e, sehpa, e, sehpa fotoğrafı, e, ilustrasyonu konup idam sehpası, altına da cürüm ve ceza yazılmış dostoyskiden, gene akisten. Daha önceden medyada ipini çekmiş durumda zaten en azından bir kısmı. Zaten bu e, dikta tartışmaları ve bunun gayet gayet hani e, neden ve niçinlerinin konuşulmadığı ama e, diktanın, diktatörlüğün, sivil dikta falan gibi kavramların kullanıldığı herhalde e, zamanlar yaşıyoruz ara ara. Hani bu arada mesela yaşıyoruz. Bu iktidar partisinin ya da politikalarını e, beğenmekle beğenmemekle bağıntılı bir şey mi? Herhalde burada bir vicdani terazi de koymak gerekiyor bir yerden sonra. Ya yani Menderes'le aynı dönemde e, politika yapıyor olsaydık büyük ihtimalle aynı yerlerde duruyor olma ihtimalimiz düşüktü. Ama e, bu olan bitenin ahlaksız ve hukuksuz olduğu gerçeğini herhalde değiştirmiyor. Hukuk adına bir yüz karısı aslında. Yani bütünüyle yani mesela son savunmasına artık idam... Hı -hı. kararı çıkmış. Son sözünüzü söyleyeyim. Anlatayım beyefendi diye başlayanlara kısa olsun diyebiliyor evet. mahkemeler. Yani bu kadar hukuktan, vicdandan ve adalet duygusundan uzaklaşmış bir sistemden bahsediyoruz. Mesela yargılama ilk kez yayınlanan yandaki fotoğrafta da Zaman Gazetesi'nde görüyoruz. Mahkeme salonunda savunma yaparken menderes görülüyor ama Hemen önüne yerleştirilen ve kameranın sabit durmasını sağlayan tripod yani üç ayak dar görüntüsüne benzetilmiş zaten ilk görünce hemen hı hı. insanın aklına dar geliyor. Zaten öyle bir açıdan çekilmiş ki e, merhum Menderes'te onun altında bir ip eksik yani evet. açı açısından fotoğrafın altına da sanık Adnan Menderes sehpada diye yazılmış. Hı hı. Böyle yani bu duruşmalar başladıktan birkaç ay sonra da idamların yapılacağı İmralı Adası'nda hazırlıklar başlamış zaten. İdam sehpaları bile dava başladıktan bir süre sonra kurulmuş. Biliyorlarmış yani galiba. Yani e, tam anlamıyla Tabii bütün dünya açının anlattığın... bir yüz karası. Yanında herhalde şu boyutunda altını bir miktar çizmekte fayda var. Bütün bu propaganda çirkin... E, olmasının yanında gayet de işlevliydi Yani insanlar derece. Hala bugün de işte evet, Tam demeye çalıştığım bu yani, Bugünkü sayfa 50 50 yıl sonraki sayfasında Böyle veriliyorsa bu Yapılacak fazla bir şey yok İdamlar için önce yasanın değiştirildiği gibi Gerçek Zaten o, e, Ali Bilge ile Konuşmalarımızda işte o devrin Ünlü hukukçularının Fetva vermeleri zaten siz İktidarsınız, istediğini yaparsınız. Hukuk ne kelime diyen ordinaryuz hukuk profesörlerinin olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Ya yani Aylardır hiç kimseyle tek kelime konuşmadığını söylüyor Menderes. Savunmasını yaparken kullanacağı bozuk cümlelerinde lütfen buna bağlayın diyor bozuk cümleleri. Hı hı. Nöbetçi subayla hiç olmazsa birkaç kelime konuşma talebinde bulunuyor. Ve tek bir odanın içinde günün 24 saatinde her saat değişen bir... Nöbetçi subayın nezareti altında hiç kimseyle konuşmak imkanı mevcut olmamak şartıyla yaşıyorum. Bu tahammül edilemez bir şeydir demiş. Tecrit yani Tecrit. bu bildiğimiz bir şey aslında. Avukatlarıyla da hiç görüşemiyorlar, aileleriyle de görüşemiyorlar. Hala bir sürü mahkumada uygulanmaya devam eden Türkiye'de de e, cezalandırma yöntemlerinden biri yasak olmasına ve e, bir insan hakkı ihlali olmasına rağmen. O dönemde de kullanılıyormuş, bu dönemde de kullanıyorlar hala. Peki bir de yeni bir görüntü çıkmış. Milli Birlik Komitesi üyelerinin yemin töreni var. Hı hı. İzleyiciler arasında kim var? Kim? İsmet İnönü. Öyle mi? Hmm. Fotoğrafta görülüyor. İhtilali radyodan duyan yüzlerce Cumhuriyet Halk Partili sokağa çıkma yasağına rağmen İnönü'nün evinde toplanıyor. Cemal Gürsel de İnönü'yü telefonla arayıp emrinizdeyiz diyor. İnönü büyük iş yaptınız. Başarınıza yardımcı olmak için asıl ben sizin emrinizdeyim karşılığını veriyor. Ki doğrusu bu zaten kimin kimin emrinde olduğuna dair tartışma evet, derhalde. Evet, gerçek, gayet gerçekçi bir değerlendirme. Bence meyormuş. belki bunun altını çizmek ve bir kinaye yaparak durumu eleştirmek istemiş olabilir mi Sayın İnönü? Tabii canım. Budur değil mi? Cemal Gürsel de zaten büyük bir nezaket gösteriyor. Yani emrinizdeyiz diye. ...tamam o zaman derhal gidin dese mesela İnönü... ...hemen gidecek değil mi? Tabii üstüne, pek tabii. Emriniz üstüne diye. Pek tabii. Aynı saatlerde Ankara'da darbecilerin ilk toplantısı yapılıyor... ...Yargıtay ve Danıştay başkanları da toplantıda hazır. Yani Milli Birlik Komitesi'nin yemin töreninde... ...eski başbakan ve milli şef olan İsmet İnönü var. Yasa da gerçekliği biraz tuhaf. Yani... Türkiye'nin toplum olarak, kurumlar olarak çok iftihar edebileceği bir tablo çıkmıyor Doğrusunu isterseniz 50 sonradan bakıldığında. Pek çok bilinemeyen şeyde üstü kapalı kalmış, çarpıtılmış gerçekliğinde hala günümüzde de devam ettiği bir durum var ama yavaş yavaş aydınlanmakta olduğunu da söyleyebiliriz ama çok çok ağır bir durum var. Yani mahkemede doktorların mesela ya intihar, intiharı gerçekleştiremeyen Menderes'in ayakta duramayacak şekildeyken bile idama kollarından tutularak e, götürülmesi sadece iki saniyelik 2 3 saniyelik bir çekimde serbestmiş gibi görünmesi sağlayacak propaganda mekanizmaları var. Ayakta duramıyor çünkü hı hı. zaten ölümden dönmüş hasta ve bir de o doktoru da Hipokrat yeminine çok bağlı kalmadığı için Biraz kınamak gerekiyor herhalde. Prostat muayenesi yapıyor tuşe yoluyla. Evet. Ve bunu yapmasanız olmaz mı diyen Mendes'e de mecburuz diyorlar. Tarık Okkey'in ada komutanı. Yani böyle şeyler oldu. Utanç belgeleri hakikaten ortalıkta duruyor. 27 Mayıs üzerine daha fazla... konuşmaya lüzum yok zaten çünkü hem medyada var hem de bizim iki gündür devam eden ve iki gün daha devam edecek olan programımız var daha Öyle fazla de. konuşmaya gerek yok ama bir yandan bütün bunlar hani tarihimizin tozlu sayfaları falan değiller yani bunun da altını belki son kez çizip bir yere bağlıyor olmakta ve anlama anlam dünyasına katmakta fayda var bu tartışmanın hiçbirisi ne uzak ne de garip işin daha tatsız taraf bence o yani üç aşağı beş yukarı e, başarısız darbe girişimleri falan filan gibi böyle hani garip laflar ediliyor ya son dönemde 2003 2004 2006'da yapılmış olan çeşitli planlar ve bunlarla ilgili yürüyen mahkemeler var şu ara e, nasıl yürüdüğü eksiği yediği vesaire üzerinden değil en nihayetinde bütün bu darbe geleneğinin ...devam ediyor olduğuna dair bir şeyler... ...ve üstüne üstlük de e, tartışma... Ve ...bölünmelerin 1960'dakinden çok... ...farklı olmadığı bir retorikler... ...zincirde bunun yanında sivil dikta... E, ...sivil faşizm... ...falan diye devam eden böyle bir... ...süreçten bahsediyoruz... ...öte yandan da... ...inşallah ders çıkaracağız ama... ...çıkaracağız mı diyorsun... ...valla bence ders çıkarmak diye bir şey yok... ...taraf olmak diye bir şey var... ...yani tam da burayı ben e, akşam 19'a... ...tünel meydanına bağlamak istiyorum aslında... Darbelere karşı 70 milyon adım koalisyonu 12 Eylül'de 28 Mart'ta olduğu gibi 27 Mayıs'ta da sokakta ve darbelere karşı bir dakika ne yapıyorsunuz siz demek üzere sivil bir savunma eylemi gerçekleştiriyor. Saat 19'da tünel meydanından başlayacak bu yürüyüş katılmakta fayda var galiba çünkü katılmıyor olmak bir yandan sadece izliyor olmak demek ki bu sıkıntılı bir durum. Yassıada'dan yükselen bir ışık gösterisi de yapılacakmış. Taksim Meydanı'nda yürüyüş var. Yassıada'da ışık gösterisi var. Adada da Adnan Menderes ve arkadaşlarının yargılandığı mahkeme salonunda anma toplantısı düzenleniyor. Darbe'lere karşı 70 milyon koalisyonu ve Sivil Dayanışma Platformu tarafından ve e, Sivil Dayanışma Platformu üyesi eski Cumhuriyet Başsavcısı Reşat Petek Petek'te. 12 Eylül dönemindeki Milli Güvenlik Konseyi üyeleriyle bu dönemde kurulan hükümetler ve danışma meclisinde görev alanların yargılanmasını önleyen 15. geçici 15. maddenin yürürlükten kaldırılmasının isabetli bir karar olduğunu da belirtmiş yapılan toplantı, basın toplantısında. Zaman aşımı süresinin bu maddenin yürürlükten kalktığı tarihten itibaren işleyeceğini, hukuken yargılama yapılabileceğini savunmuş Betek. Bu mahkemenin aslında vicdanlarda da yapılması gerektiğini söylemiş. Evet çok sayıda darbe vaziyeti yeni Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu da radikale verdiği dem beyanatta 27 Mayıs'ı yapanlar bugün utanıyor demiş. Darbe hep Cumhuriyet Halk Partisi iktidara yakınken yapıldı ama fatura Cumhuriyet Halk Partisi'ne çıkarıldı. Darbe asla savunulamaz demiş. O da iyi bir şey. İnşallah haklıdır Kılıçdaroğlu da 27 Mayıs'ı yapanlar bugün utanıyor sözünü kastediyorum yani. Yani 27 Mayıs'ı yapanlar bugün epey yaşlılar. Bugün yapanların ne hissettiği ne hissetmediği falan bence çok e, bu manada evet e, ne diyorsunuz falan diye sorulabilecek durumda değiller. Bu hiç aşağılama falan üzerinden değil. Hani 1960 ve 2010 arasında 50 sene olması üzerinden söylediğim bir şey. E, pek çoğu da öldü. Konu 1960'ı yapanların e, ne hissediyor olduğu değil, 1960'la ilgili bugün aktif siyaset yapanların ne hissediyor olduğu bence buradan bakmak lazım. Herhalde herhalde Kılıçdaroğlu da böyle bir şeyden utanıyorum, bunu tarihim olarak kabul etmiyorum, reddediyorum diyor değil mi? Evet, demeye getiriyor. Yani Demeye getirmek yerine demek genellikle tercih edilen bir şey benim açımdan. Evet, dem, ama, tam öyle demiyor ama biz bunu da... Böyle demiş sayalım, böyle gidişattan demiş, puan sayıyorum. verelim olmaz evet. mı? darbe Yani askeri darbe Kesinlikle savunulamaz Şu anda sivil dikta Anlayışı ürkütüyor ama asker Saydam olmalı her kesim gibi asker de Hesap vermeli demiş Bunun seni kesip kesmediğini bilemiyorum Bir daha okumamı ister misin Asker de hesap vermeli Şu anda sivil dikta anlayışı Ürkütüyor ama Asker saydam olmalı her kesim gibi Asker de hesap vermeli Yani asıl sorun şu anda Şey değil darbe değil Asıl sorun olan şey e, sivil iktidarın diktatörlük kuruyor olmasıdır. Ama tabii asker falan evet, o kısmı da galiba şey ya tabii ki çocukları dövmemeliyiz ve tabii ki çiçeklere basmamalıyız kısmı. Asker de e, şeffaf olmalı ve neydi neyse. Ve benzeri. Hesap vermeli. Hesap vermeli. Gerektiğinde. Böyle bir şey mi? Değildir herhalde değil mi? Yani çünkü öne çıkarttığı konu bu durumda yine bir sivil dikta sıkıntısı. Evet. Niye ben diktatörlük öyle... diyoruz? Çünkü saatli marif takvimi de öyle diyor. Yani evet tabii. Yani elimizde belge var bu durumda. Bundan şüphe yok ama... Hani bir şeyin diktatörlük olabilmesi için ne gerekir? Bunların asıl sebebinin ne olduğunu ben sana söyleyeyim mi? O da saatli marif takvimde var bugün. Nedir? Kötü arkadaşlığından oluyor hepsi. Sivil diktalar mı? Evet. <gülüyor> Ark yani arkadaşlarını seçmelerinde... Dikkatli olunmuyor Birçok ailenin çocukları da Böylece kötü yola düşüyor Arkadaş yüzünden Arkadaşlarını seçmekte Aile olarak dikkatli olmalıyız Pek tabi yani bununla ilgili hiç söyleyecek bir şeyim yok Ama hani kişisel anım var hakikaten ee, Benim annem babam da haliyle Arkadaşlarımı seçmemle ilgili çok dikkatli Oldular ama ben uzun süre e, Diğer anne babaların dikkatli olması Gereken çocuğun ben olduğumu anlatmakta Zorluk çektim kendi anne babama Hani e, bu seçimler vesaire de biraz galiba görece, perspektif, nereden bakıp kime bakıyor olduğunuz falanla da bağlantılı gibi geliyor. Tabii seçebilme Ama ihtimaliniz abi, var gör, mı? Ama görüyorum ki <gülüyor> görüyorum çok, ki, çok iyi bir uygulama olmuş ebeveyninin senin üzerindeki bu denetimi ve iyi arkadaşlar evet. seçtiğin için sen de bu şekilde açık gazetenin... Değil mi? Efendi, Mahir... <gülüyor> <gülüyor> ve acar muhabirlerinden biri olarak Volkan ve benim yanımda parlayan yıldız. Hiç, hiç düşünmemiştim şey. hakikaten. Ya genel anlamda ben pek hayatta böyle şeylerin seçilebilir olduğuna inanmıyorum. Mesela e, ya bu iktidar kafa sıktı artık başkasını deyip mesela askeri darbe nasıl işlevli olamıyorsa bir yanıyla. E, anne babalar da çocuklarının hakikaten arkadaşlarını seçebiliyorlar mı seçebilirler mi emin değilim. Ama denemek lazım herhalde. Evet değil mi? Böyle diyelim ki ortada bir yerde kalsın kızmasın yani arkadaşlarını iyi seçmediler bunun içinde bence bir aile birlik komitesi gibi bir şey kurulmalı. <gülüyor> Zaten kurulu efendim Orgeneral babanın önderliğinde kurulu olan bir aile birlik komitesi var. Zaten uygun olmayan arkadaşlıkları vetolamak üzere... Ama pek yaramıyor bence. İnanmıyorum işe açıkçası. Ama tabii anneler babalar denesinler diye orta yolcu bir yerden gideceğim. Hani şimdi ne gerek Yahu, var böyle bir tartışmayı diye. Evet. Yahu bütün değerler Mirim elden gidiyor bir bir sen ne diyorsun? Koskoca İngiltere'de kraliçeyi yuhalanmışlar. Artık daha neler bak. Ne günlere Kü kaldık. Ne günlere kaldık hakikaten. İngiltere'de de sanırım kraliçeyi korumak adına kraliyeti korumak adına belki de değil mi? Bir milli birlik komitesi yok. Emperyal birlik komitesi kurulması zamanı gelmiş olabilir. Evet. Par parlamentonun açılış konuşmasını yapmak üzere. Parlamento binasına doğru ilerlerken yuhalanmış. İnanamıyorum buna. Ama hak etmiş ya. Bak şimdi. Yani Kulaklık... yuhalanması hiç hoş değil. Çok kalbim kırık. Kraliçenin gözlerime, gözlerime ama... ve kulaklıklarıma inanamıyorum. Valla olmuş. Yani olmuş. Evet. Kendisi tam parlamentonun açılış konuşmasını yapmak üzere parlamentoya doğru işte e, gayet fiyakalı arabasıyla doğal olarak kraliyet dediğim böyle bir şey e, tıkır tıkır tıkır tıkır giderken. O, o, 1700'den kalma yani gerçekten arabayı, tabii canım. Çok kalite boyası falan ya. Yahu 400 yıllık 500 yıllık arabadan bahsediyoruz. Bu biraz Ecevit model gibi bir şey mi hani? <gülüyor> Yenisini almıyoruz Anadolu. ve böyle tasarruf. E ama tabi bu çok özeldi. <gülüyor> onu sonra anlatırım ama. Arabanın özelliklerini. Bu arabanın mı? At arabası gibi ama. At tabii, arabası tabii. Ha değil mi? Atlar çekiyor hala. O zamanlar motor yoktu 300 sene. Sen bilmezsin ama. Dünya Anca... daha iyiydi. Öyle duydum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse kendisi parlamentoya doğru tıkır tıkır tıkır tıkır atlarıyla ve arabasıyla giderken e, onu unutmayan sadece parlamentoya davet eden milletvekilleri olmamış. Onun dışında bir de savaş karşıtları. Kendisini Buckingham Sarayı'nın önünde beklemekteymişler ee, ve yaklaşık bir haftadır beklemekteymişler kraliçe geçecek biz de yuhlayacağız diye ee, gerçekten kızmış olmalılar ki haksız olduklarını söylemek mümkün değil yani yalan dolanla ülkeyi Irak'ta işgale dahil ettiler Afganistan'da dahil ettiler. Ve tıkır tıkır da insan öldürüyorlar. Aynı arabanın çıkardığı tıkırtılara benzer bir sesler. Yüz binlerce insanın ölümüne yol açtı bu kararlar ve devam ediyor. Oluk oluk kan akıyor her tarafta. Irak denen bir toplum kalmadı ortada. Afganistan'da da öyle. ya Zaten yeni başbakan da David Cameron da Afganistan'daki görevlerinin başında olduğunu söylemiş. Hiç böyle çekilmek falan gibiydi. İngiltere'de ya yani, kraliçenin... Kraliçe'nin İngiltere'sinde İndependent'ın yaptığı araştırma %77 oranında insanın derhal Afganistan'dan çekilmesini istediği söyleniyor. İşte onlardan bir kısmı istemeyenler yuhalamışlar ama bence çok ayıp olmuş. Ee, hakikaten ayıp oldu. Yani yüz binlerce insanın öldürülmesi 3 kuruş para ya da 3 milyon bin kuruş para için... Ee, gayet ayıp oldu. Yani burada sıkışabiliriz ayıp olduğuya dair. Evet, ana kraliçenin, bu kraliçenin anasının, ana kraliçenin en büyük eğiliminin ne olduğunu biliyor musun? <gülüyor> ne diyeceksin ben korkmaya başladım. <gülüyor> en sevdiği insanın kim olduğunu. Yok bilmiyorum. Hitler. Öyle mi? Evet. Niye çok seviyordun? E çünkü faşist bir ruha sahipti ve özellikle Yahudilerin yarattığı sorunlardan haberdardı Sayın evet. Hitler'de diyorsun. Evet. Hitler değil ana de haberdardı. Bu onun kızı. O konuda da bir kitap çıktı ama bugün malumat suruşluğu <gülüyor> boş verelim. Kraliçenin yuhalanmasını biz de destekleyelim. Savaş leydim. karşı terk ettim. Parçası istamam. Westminister'in önüne gidemiyoruz ama e, sonuç olarak hareket bir bütün. Dünyanın Açık her tarafında elemanları üçümüz olarak da bir yuhta biz, biz çekiyoruz. Buyurun. Evet Açık Radyo 94.9 AçıkRadio.com Açık Gazete devam ediyor saat 8.30 11 dakika geçiyor 8.41 yani. Ve biz bıraktığımız yerden de bir çeşit devamını da getirebiliriz. Kimsenin umurunda olmayan şeyler de devam ediyor. Yani i̇nsanların hayatı pek bir şey taşımıyor. Mesela ilginç bir şey var. Gene de tabii Britanya'da kraliçenin yuhalaması durumu, yuhalanabilmesi durumu bunca yıllık kraliyette. Gözaltı var tabii. Öyle Bu mi? Bu arada evet. Yuhalayanlar arasında. Ama ee, gene de bunun yapılabilmesi. Mesela Türkiye'de böyle bir şey çok daha zor şartları beraberinde de getirirdi herhalde. Yani Samsun'da Ahmet Türkiye yumruk atan İsmail Çelik için kasten yaralama suçundan bir buçuk yılda dört buçuk yıl arasında hapis cezası istenmiş savcı tarafından. Ama aynı davada Uğur Keskinsoy, Uğur Keskinsoy içinde bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası istenmiş. Onun suçuna devlet... TBMM'ye Mal, ait malına, bir arabaya e, tepik atarak arabada göçüntüye yol açmak e, Türkiye Büyük Millet Meclisi tBMm 028 plakalı otomobile zarar vermek yani kan malına zarar özetle Dolayısıyla yani İsma e, e, şey de çok ilginç bu saldırıda burnu kırılan eski DTP başkanı e, Ahmet Türk demek ki devlet malı daha kıymetli demiş ki çok haklı yani. Yani kamu malı dediğimiz şey e, ortak mal halkın malı falan gibi bir yere çevrilebilir herhalde. Bu durumda bu kamu, tekmelemek... malı değil. Bu kamu malı değil ki devlet malı. Ha Daha da diyorsun burada evet. devletle kamuyu da ayırmak lazım değil mi? Kesinlikle Türkiye'de tabii. Yani devlet başka bir şey kamu başka bir şey. <gülüyor> en nihayetinde işte kamunun bir parçasında insanları yumruklarsanız daha az ceza alıyorsunuz devletin malını tekmelemekten. Evet, yani böyle pek insan bile saymıyorlar. En azından maldan aşağı. Eh bir de Kürt olduğu da dikkate alınırsa daha da makul karşılamamız gereken bir şey herhalde. herhalde ya, ona göre vermemişlerdir bu cezalandırmayı diye ümit ediyorum hani. Eh. Ben de öyle. Çilem haberi bu Hürriyet gazetesi Türk de olsa, Türk de olsa herhalde birini yumrukluğu olmakla ilgili bir sıkıntı yok, değil mi? Yok, hayır. Yani olabilir böyle şeyler diye bakıyoruz herhalde. Hayır, insanla genellikle şeyler arasında devlet. İnsanla arası, mal arasında, insanla ve dev devlet <gülüyor> arasında önemli bir fark var tabi. Ahmet Türk yani gerçekten hoş bir üslupla karşılamış durumu. Tabi öbür tarafta da başka şeyler var mesela işçi işçilerin de pek madenciler griz ufacı aslında hayatını kaybeden madencilerin de pek insan sayılıp sayılmadıkları tartışmalı doğrusu. Bence orada daha az tartışma var. Yani hani çünkü kar zarar hesabında oturdukları yer bile üç aşağı beş yukarı değerlerini zaten gösteriyor. Kimlikleri doğru tespit edilememiş. Yani buna sinirden gülüyorum gerçekten. Hı hı. Yanlış ailelere verilen cenazeler DNA tespitiyle belirlenmiş. Altı cenaze mezardan çıkarılarak yeniden defnedilmiş. Bu da 27 Mayıs'ın 50. yıl dönümünde Türkiye'den insan manzaraları olarak kabul ediliyor herhalde. Ya da Diha muhabiri Ömer Çelik'in saldırıya uğraması gibi bir haberden de bahsetmek belki mümkün. Bağlıya bağlıya gitmek gerekirse. Evet. Ciddi anlamda saldırıya uğramış. Ve Dicle Haber Muhabiri olduğu için Büyük ihtimalle e, Çünkü grup politik bir grup Ülkücülerin saldırısına uğruyor e, haberlere göre evet. Ve e, Hastanede e, Bilinci kapanacak kadar kötü bir saldırıya uğramış Ve şu anda e, iyiye doğru gittiğine dair haberler var ama Bir yandan da böyle bir saldırılar Zincirinin de devam ediyor olduğu Gerçeği var İnsanların değerlendirilmesi Konusunda tabi Hapisteki e, taş atan çocuklar diye bilinen çocukların da zaman aşımından yani en azından meclis tatile girerse bir bütün yazı daha hapiste geçirecekleri de onlara verilen değerle ilgili olarak da nitelendirilebilir herhalde. Ee, yani bu konuda mesela haber çıkabilmesini sağlayan şey mesela BBC'de bir makale yayınlanması olabiliyor. Yani çünkü Türkiye'de haber çıkabilmesi için dışarıda birilerinin bizi cık cıklıyor. ...olmasına dair de bir gereklilik hissiyatı var. BBC'de, biz Türkçe'de görmek mümkün. Bugün genç Kürt ve Türkiye'de hapiste diye bir makale çıktı. Bu makale konuşuluyor. Neyse ki bunun üzerinden en azından içeride 15 yaşında, 16 yaşında bazıları onlarca yıla bazıları 5, 7, 8 yıla mahkum çocuklardan bahsediyoruz. Evet, koşullarından. Dün Ahmet Altan da yazıyor tarafta Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultaydaki bana göre çok tutucu konuşmasının içinde iki ilerici öneri vardı diyor. Birincisi seçim barajlarını indirmek, ikincisi de taş atan çocukların affedilmesiydi. Yani bunları halletmeden Türkiye'nin herhangi bir yere gitmeyeceğinin tespiti herhalde çok zor olmasa gerekir. Hiçbir insan yerine konulmayan insanlar... Böyle devam ediyor. Bunun da ayrıca yalnız Türkiye'ye özgü olduğunu düşünmek çok kolay değil. İyi de olurdu öyle düşünebilsek. O zaman bir sorun var hallediyoruz gibi bir yere evet. bakabiliyor olmak mümkün Ama mi? tamamen sistem meselesi olduğunu ortaya koyan Bob Herbert'ın harika bir yazısından küçük bir alıntı yapacağım. New York Times'da çıkmıştı 22 Mayıs tarihinde bundan epey de önce. Yani Deepwater Horizon patlaması var ya hı hı. petrol platformunda Meksika Körfezi'nde evet. BP'nin işlettiği vücut ve bedenleri hiçbir zaman bulunamadı. Fakat şimdi bu zaten herkesin unuttuğu bir vaka oldu. Bu, hı hı. Hiç kimsenin umurunda bile değil diye yazmış Bob Herbert. Ve... BP bir kere milyarlarla sayıyor hesaplarını yani karını milyar dolarlarla onun için önemli. İşte bugünkü şey diye yazıyor Herbert bugünkü realite büyük şirketlerin gayri kutsal, kutsal olmayan bir ittifakı Amerika'nın büyük hükümetiyle. Ve ortalama Amerikalıların, sıradan Amerikalıların çıkarlarının arkasına ki tabii çok ezici çoğunluğu ortalama Amerikalılar oluşturuyor. Ama bunlara karşı büyük şirketlerle, büyük devletin koalisyonu var ve kimsenin umurunda değil. Hatta umurunda değil değil artık halka karşı bir harekete dönüştü diyor. Ve... E, Büyük Amerikalıların, Amerikan halkının büyük ezici çoğunu artık kimsenin umurunda değil diye yazmış. Biz buna belki dünya insanlarını da katabiliriz. Hiç kimsenin umurunda değil. Sistem böyle çalışıyor çünkü. Yani sistem böyle çalışıyor gerçekten bence çok önemli burada. Yani mesela sistem... Eninde sonunda insanları sömürmek üzerine ve bunun üzerinden kar etmek üzerine kurulu olduğu sürece de... ...üç aşağı beş yukarı insanların başına gelenin değil... ...sonuç olarak sonuç kısmının bu olmadığı, sonuç kısmının kar olduğu bir hikayeden bahsediyoruz. E, demin taraftan e, Ahmet Altan'ın e, yazısından bir parça okudum mesela. Aynı şeyin bir başka benzer versiyonları tarafta da yaşanıyor. E, Evrim Kepenek e, ta, tarafın muhabirlerinden biri idi... E, ben öyle zannediyordum daha doğrusu bir buçuk yıldır stajyermiş kendisi. E, kadroya geçemedi ve e, sigortalı hale gelemedi. Gelemedi gelemedi diye bir süreç yaşanmış. Sürecin sonunda da kadrolu olmak istediğini ısrarla söyleyince e, kapının önünde bulmuş kendini. Ama kapının önünde de bulamamış stajyer olduğu için. E, bugün saat 13'te e, taraf gazetesi önünde bir gelin de benle durun der kendisi. Böyle de bir boyutu da var mesela işin. Her şeyin birbirine çok giriş bağlandığı ve sistemik sorunların sürekli sürekli yükselttiği bir durumlardan bahsediyoruz aslında. Evet ama sonlara doğru da yaklaştığımıza dair de fazla haberler olduğunu söylemeliyim. Mutlu bir son mu? Ee, yok. Ha, zaten Galiba genelde değil. öyle olmuyor. Yani o mutlu son Hollywood filmlerinde vardı. Değil mi? Günün sonuna doğru iyi ve kaslı bir adam ortaya çıkıp bütün mevzuyu hallediveriyor evet. ama gerçek hayatta pek öyle işlemeyebiliyor durum. Şimdi de göğsünün üzerinde mavi yani kırmızı pelerin mavi mayo göğsünün üzerinde de bütkenin içinde hangi harfler yazan bir kahraman var? SSK BP o, o, tabii onun yeşildir yahu onlar yeşil yaptı bütün her şeyi olsun bu süper BP çamur ve çimento operasyonu başlıyor bence adı da güzel İki adı var Hı -hı. Biri çamur ve çimento operasyonu, biri de top kill. Yani tepeden tepesine vurmak falan gibi bir şey herhalde. yani Beynin içeriği göçertmek anlamına da gelebilir. Hı -hı. Zaten öyle bir operasyon. Patlak kuyu kapağına çamur ve çimento pompalamayı içeren bu yöntem suyun altında bu derinlikte ilk kez deniliyormuş. Başlamış, şimdilik iyi gidiyor diyorlar ama... ...en yüksek başarma ihtimali... ...yüzde yetmiş o da BP'ye göre. Ee, şimdi... ...BP patlamanın habercisi... ...üç işareti... ...tamamen göz ardı etmiş. Hatta orada işçilerden bir kısmıyla... ...galiba kavga da çıkmış değil mi... ...olay sırasında? Ee, olay sırasında evet. Üstlerle altlar arasında... ...ciddi bir üst tartışması... ...ve çatışması yaşanmış. Ee, üstlerin söylediklerini akıllıca bulmamış... As ...alttaki işçiler ama en nihayetinde e, bu bir Emir, otorite evet. tartışmasına dönüşmüş ve e, bu arada da olanlar olmuş bunları nereden biliyoruz e, bunlar hayatta kalmayı başaran işçilerin verdikleri ifadeler e, yani gayet gayet tatsız operasyon bir durum başladı yine. şimdi fakat bunun e, sonucunun e, İki gündem önce belli olamayacağını söylüyorlardı. Obama da neyse ki o kö, hafta sonundaki örfeze gidiyor duruma bizzat vaziyet etmek için. Ve o sakin, cool Obama'nın bile bakanlar kurulu toprağında sinirlenip kapatın şu lanet olası deli, dem, ho dediği de Beni çok üzdü şahsen onun o kulluğuna Harvard kulluğuna yakıştıramadık. tam da bu değil mi zaten belli noktalarda böyle hani kahrolası diye evet. Türkçe'ye çevrilen şeyler söylediğiniz zaman pislik çok da güzel oluyor değil mi? Yani Sen bir pislik. Adamın gerçekten canının yandığını falan filan bizden biri duruma çok hizmet eden bir şey. Halbuki e, işçilerin ifadelerinde çıkan şey hakikaten e, neyin kahru, kahredici olduğuna dair bir şey gösteriyor. Bu delik çok önemliymiş BP için. Ee, ama delik okulunda yani bu delme okulunda ilk öğrenilen şeylerden biri şuymuş. Ee, i̇çeri giren sıvıyla dışarı çıkan sıvı evet. sürekli olarak ölçülürmüş. Çünkü eğer dışarı çıkan sıvı içeri girenden fazla ise e, ortada bir gariplik olduğu anlamına gelmiş. Bu durmak demek. Evet durmak ama 51 dakika önce gelmiş patlamadan. Hı -hı. sinyal ama dinlememişler. Dinlememişler çünkü o, o gün çıkarılacak tonla varil petrol var. her de, Ondan sonra da zaten günde 500 bin ödedikleri platformu başka yere gönderecekler. Başka evet, kazılar tam için. Tam bu. Yani bu aceleleri mi? var zaten. Yukarıdaki kavgada ondan çıkmış. İşçiler bu iş iyi gitmiyor demiş. Ee, amirleri ise devam devam devam. Demiş. Sonra ondan 10 dakika yani kazadan 41 patlamadan 41 dakika önce başka işaret gelmiş. Milletvekilleri söylüyor bunu da. Yani Amerika'da Senato'da konuşuyor. Henry Waxman ve Bart Stupak konuşuyorlar. Milletvekilleri Amerikalı. Kuyunun test amacıyla kapatılmış olduğuna fakat gene akıntı devam etmiş. Bunun da etmemesi gerekirmiş. O zaman artık son tedbirler alınmalıymış o da yapılmamış sondaj kanalındaki basınç da beklenmedik şekilde artmış ve patlamadan 18 dakika önce son sinyal gelmiş anormal bir basınç ölçülmüş bu yüzden pompa kapatılmış yani BP çalışanları patlamadan önce basıncı kontrol altına almaya çalışmışlar ama böyle olmuş işte şimdi bu operasyon başladı anladığım kadarıyla yana' da e, petrole batmış Pelikan görüntüleriniden arasında her şeyde e, şimdilik plana göre gidiyor demiş ama en yüksek başarı olasılığının bizzat şirket tarafından yüzde verilmesi seni endişelendirmiyor mu yüzde yetmiş başarı ee, şimdiden söyleniyor olması biraz tatsız tabi ama işte e, başlamadan da çok bir şey yok <gülüyor> söyledikleri o bir de üstlük, üstlük, demokrasicilik oyunda devam ediyor Canlı yayında seyredebiliyoruz bütün bu müdahaleleri Denilene göre de e, ABD Başkanı Obama'nın Ricası ve talebiyle e, insanlar görsün çalışılıyor olduğunu Ama 3 hafta geciktirdiler ilk filmi Hı -hı. göstermeyi. Yani demokraside evet. böyle şeffaflık Şimdi yalnız Eğer be, bu B planı yoktu zaten C planı da olmadığı anlaşılıyor Bir boru soktular pipet gibi Milyonlarca e, galonunu önleyemediler bir kısmını çektik dediler filan o da olmadı. Fakat bir Teksaslı te, e, Profesör Ted Pecek, Patsek diye birisi e, Teksas Austin Üniversitesi'nde petrol ve jeosistemler mühendisliği o ana bilim dalı başkanıymış hı hı. karmaşık bir iş. ...bence %90 ihtimal var... La ...başarılı olur bu demiş... ...çamurla, çimentoyla kapatmak... ...ama diğer... ...peki başarılamazsa... ...diğer %10 ne olur diye sormuşsa ...onu konuşmayalım isterseniz demiş... ...çok hayırlı bulmuyor... Ee, ...bulmuyor yani... ...şimdiye kadar insanlığın... ...hiç görmemiş olduğu bir... ...facia ile karşılaşacak... ...diye de sözünü sakınmamış adam... ...bir profesyonel olarak... ...petrolcü olarak... Bunu düşünmek bile istemiyorum demiş. Yani şimdiye kadar bunun kalibresi... ...çevre faciasının kalibresi... ...insanlığın hiç görmediği... ...şekilde olur demiş. Yani... ...50 milyonla... ...100 milyon varil arasında... ...o kuyunun içinde, denizin derinliklerinde... ...toprağın içinde... ...petrol varmış. O aylarca ve yıllarca... ...akabilir demiş. Ve o zaman da bu iş... Bir de artık temizlenemeyecek hale gelebilir de diyorlar. Şimdi şeyin de, e, Jean-Philippe Cousteau da şey demişti, Avrupa'ya bile Gulfstream'e karışıp Avrupa'ya da gider, böylece BP'nin petrolü ana yurda döner diye de korkunçluklar söylemişti. Böyle bir durum var. Denetim sistemi de, tabii denetlemekle görevli olanlar da kendilerini, Hediyelere, behiyelere, aşk alemlerine, eğlence alemlerine akıtınca, kendi raporlarını kendileri yazınca böyle oluyor denetimde. Buna da sistem diyebiliriz. Bu arada diğer küçücük olayları da söyleyeyim ben. Uluslararası Af Örgütü'nün yıllık raporu açıklanmış. Afganistan'da çok insan hakları çiğneniyormuş. Düzelmemiş yani Afganistan'da durum. İran'da eleştiriliyormuş. Rusya'da da durum korkunçmuş. Amerika'da da Guantanamo'yu göreve gelirdikten en geç bir yıl içinde kapatacağım diye söz veren Obama tutmadı diye eleştirilmiş. Türkiye'de eleştiriliyor yani. Örgütlenme özgürlüğünün kısıtlanması, demokratik toplum partisinin kapatılması, terörle mücadele yasaları kapsamında çocuk yaştakilerin yargılanması konularında yoğunlaşıyor. Ee, bir de çok ilginç bir şey var Arizona'da göçmenlik yasası çıktı ya ırkçı. Yani siyah olduğuna, esmer olduğuna baktı, görünce hı hı. kontrol, bütün kağıtlarını istiyorlar filan. İngiltere'de de buna benzer tartışmalar yaşanıyor. Çünkü düzden e, yasada haliyle siyahlara bakınız falan yazmıyor ama... E, ...fiili durumları da ölçüyorlar oralarda işte. İngiltere, Arizona falan gibi yerlerde ve e, görünen o ki... ...bu neden bilmiyorum, e, ten rengiyle çok alakalı bir iş kaçak işçi sorunu var. Başa çıkmak için Arizona'da en çok Meksika ile sınır en geniş ülke ne yapsınlar? Halk da istiyor demişler. Çıkartmışlar fakat Cumhuriyetçi Parti çok sinirlenmiş. Yani 1200, 1200 asker göndereceğim dedi ya Obama. Ek 1200 ek askerle sorunu çözerim diyor. Bence sence çözer mi 1200 askerle? Çözer sınırı? Yanılıyorsun. John McCain Cumhuriyetçi Parti'nin reform planını Görüşmesi için önce sınırda Güvenlik şart eğitim şart Gibi söylemiş en az altı bin Asker demiş altını Asla kabul etmeyiz demiş Üç bin asker Sadece Arizona'da diğerleri Sınırda konuşlansın diyorlar ama başka senatörler özellikle Cumhuriyetçi Parti Cumhuriyetçi Partili milletvekilleri ve senatörler on binlerce asker gönderelim diyorlar. Bence Afganistan'daki kadar askeri Arizona'ya ve Meksika sınırına göndermeden bu iş hallolmaz. Ne diyorsun? Bu Ömer Madron'un önerisine Bence hiç sorun yok. Afganistan'daki bin. askerleri hızla Arizona'ya doğru çekmek lazım zaten. Evet. Bizim de baştan beri söylediğimiz bu 2001'den beri alın askeriniz Arizona'ya bu iş kapansın. Diyoruz. Irak'takileri de beraberinde Tabi Tabii tabii götürürüz. lazım olabilir başka bir yerinde Dakota'ya falan fark etmez. Hani herkes bir evine doğru dönsün. Çünkü bu iş e, başka türlü hallolmayacak. Ha evine doğru dönsün derken e, Meksikalı yeah. göçmenlerden bahsetmiyoruz. Çünkü onların evi çoktan e, tarumar edildiği için onlar evinde duramıyor. Daha yukarı doğru gitmek zorunda kalıyorlar. Jamaica'da da çatışmalar acayip sürüyor. 44 ölü, 25 yaralı ve 500'den fazla tutuklu var. Onu da geçiyorum. İsrail Gazze'ye havadan saldırmış. 10 yaralı var. Ee, bugün itibariyle e, İHA'nın e, da dahil olduğu yardım filoları varıyor olacaklar. Gazze, ve bakalım, bakalım ne, ne olacak? olacak. Işte. İsrail e, askeri operasyon dahil çeşitli tehditler savuruyor. Bakalım yani. Evet, ben de bugün elimize ulaşan şaloma baktım. Bu konu yok. Gazze'ye yardım konusu yok. Nükleer silahlar konusunda Şimon Peres'in satışta şeyde badi de yok. Apartheid Afrika'sına. Chomsky'nin sokulmaması da sokmamışlar. Mordehai Vanunu'nun tutuklanmasından da hapse atılmasından da bir de Ezra Navi vardı. Müthiş bir adam, bir direnişçi. Ezra İsrail şeyi, ne derler adına, Taüş diye bir Yahudilerle Filistinlerin ortak örgütünde Ezra Navi de işte yıkılıp tenekeden yapılmış hı hı. şeylerin durdurulmasına çalışıyordu. Fakat mahkemeye verildi. Ve hakim şey demiş Eliyata Ziskind sen e, bütün film bütün protesto hareketi baştan sona videoya çekilmiş abi e, fakat bir bölümünün sadece bir bölümünün polis e, şeyine Filistinlilerin şeyine girdiği zaman Ezra Navi'nin e, Filistinlilerin gece konusuna girdiği zaman. O, o bölüm videoda yok demişler. İşte orada yalnız bunu hakim kabul etmiş. Polise de saldırdı diye o yüzden veriliyorlar. Yalnız bütünüyle videoyu almış ne de hiçbir saldırı olmadığı gibi videoda şey de görünüyormuş. Bir Filistinli kadının elindeki bir taşı alıp yere atıyormuş. Yapma bunu diye. Ve zaten eğer herkesin de bileceği gibi Neve Gordon'un bu konuda çok hoş bir yazısı var. İsrail'li entelektüel ve yazar e, Navi eğer e, İsrail askerlere e, saldırsalardı Biraz zor çıkardı Zaten polis besinden diyorlar Herkesin bildiği gibi Ve sonuç olarak ama e, Hakim hiçbir şeyi kabul etmemiş Onu da hapse mahkum etmiş Ve her türlü artık sivil direnişin Tümüyle yasaklandığı bir ülke haline geliyor İsrail bunu da Türkiye'deki gazetelerde ya da Şalom gibi gazetelerde de görememenin sıkıntısı içindeyiz. Orada da Filistinlere ve sivil toplum şeylerine direnişçilerine de zerrece değer verilmiyor. Günün konusu bu zaten. Bugünün en önemli şeylerinden biri Van'da da vahim bir iddia var. Ee, yani Van'da bir el bombasının bilerek ve isteyerek galiba çocukların ortasına atıldığına dair iddialar var. Radikal Gazetesi'nde de... Özaltte Orgeneral Mustafa Muğla'lı kışlasının yanında meydana gelen 13 yaşında çocuğun yaşamını yitirdiği patlamayla ilgili. Mesela ilçe belediye başkanı konuşmuş. Görgü tanığına göre bir asker top oynayan çocukların arasına el bombası atıp kaçmış diyor. Oğuzcan Akyürek ölmüş. 5 çocuk da yaralanmış. 3'ü ağır olmak üzere 5 çocuk yaralandı. Arz alanlardan Yunus Yaman'da Kışla nizamiyesinden çıkan bir askerin Kendilerine bomba attığını söylemiş Tabi çok Kışla'nın adının da Mustafa Muğlalı adlı 33 kişinin katili olmaktan hı hı. Yargılanmış ve mahkum olmuş bir Eski asker Mahkum olmuş. olmuş değil de sanki Buradan rütbe almış gibi görünüyor ya Hayır hapishanede öldü yargılan... e Niye Kışla'da adı var o zaman İşte o da bir başka tuhaflık ha. Maalesef onu da geçtik. Başka ne? Ya? Zaten hani Özalt'ta Mustafa Muğla'lı adının veriliyor olması çok Vanlıların bayıldıkları bir durum. Çeşitli kereler protesto ettiler bunu. Çünkü 33 kişiyi orada kurşuna diziyor. Orada da bir kışla olarak varolu veriyor bir sabah tabelalarda. İftarla adını da veriyorlar. Evet, onu da geçelim. bir de şey vardı. Şu anda Van'da durum gayet gergin bu arada. Kepenkler kapalı, insanlar protesto ruh halindeler. Olayın herhalde hızla üzerine gitmek. Ne olduysa gerçeği açığa çıkartmak üzere herkesin emin olduğu bir şekilde yürütmek gerekiyor soruşturmayı. Evet. şey de e, yani şeyi de söyleyelim. E, valilikten 29 Mayıs'ta Güneydoğu Meydanı'nda yapılması düşünülen BDP toplantısına Yürüyüş ve açık hava toplantısına izin çıkmadığını belirtelim. Hakkari'de 2000 gencin, Şerzan Kurt'un öldürülmesi için senin de söylediğin işte o gerginlik 2000 gencin yürüdüğünü ekleyelim. Bir de geçenlerden kalan müthiş bir ilginçlikte bir haber vardı atladık. Bu günün insan değerini hiçe sayma, canlıların değerini hiçe sayma diyebiliriz aslında. Temasına da çok uygun düşen. Bir haberimiz vardı. Ee, bir süredir <gülüyor> elimizde zaten gezdirdiğimiz haberlerden biri bir türlü e, vakit tutturamamıştık. Hakikaten artık vermek lazım iyice eskimeden herhalde. E, Batman'ın Gercüş ilçesinde 2006 yılında e, bir çatışma oluyor ve e, bir, polis bir polis memuru e, çatışma sırasında ölüyor. Erkan, Serdar, Salar e, ailesine de 41.544 lira tazminat ödeniyor devlet tarafından. Aynı çatışmada iki tane de PKK militanı olduğu iddia edilen insan ölüyor. Nebiye Altun ve Mesut Erbey. E, ve ardından İçişleri Bakanlığı e, yani devlet e, PKK'lı olduğu iddia edilen Nebiye Altun ve Mesut Erbey'in ailelerine dava açıyor. Çünkü kendileri ölmüş durumda. E, ve ailelerinden bu ödemiş olduğu polis memuru ile ilgili 41.544 lira tazminatı talep ediyor. Bu bugün duyduğumuz ikinci çok Nazi dönemi uygulamalarını hatırlatan ikinci olay birincisi de işte fotoğraflar 27 Mayıs fotoğrafları. Yani bu da e, hakikaten aşağı kalır e, yanı zorlu olan bir durum. Yani e, dişe diş uygulaması. Dişe değil. diş falan da değil. Buradaki durum hani birincisi hukuk dediğimiz şey. Ben bir şey yaptığım zaman bunun anama babama hesabı sorulabiliyor mu? Birinci derste ceza hukukunda falan okutulan şey suç ve cezaların şahsi şahsiliği ilkesidir. Başka türlü olamaz yani. Şahsa e, bağlıdır suç. Üstelik e, Nebi Altun'un babası sıraç Altun konuşmuş mesela. Çok zor durumda olduklarını zaten parayı ödeyecek güçleri olmadığını söyledikten sonra şunu diyor. Olay 4 yıl önce yaşanmıştı. Olayda polis memur şehit olmuş ve benim kızımın yanı sıra örgüt üyesi gençte yaşamını yitirmişti. Giden her can bize ait bir candır. Kendi çocuğuma nasıl üzüldüysem çatışmada şehit olan polis memurada da öyle üzülmüştüm. Mahkeme kararı elimize geçince şok yaşadık. Okuma yazmamız olmadığı için zaman aşımından tembize de başvuramadık. Oh. Anladığımız kadarıyla devlet şehit polis memuru'nun ailesine ödediği parayı bizden istiyor diyor ve ne yapacağımızı şaşırdık 15 gün içinde parayı yatırmamız talep ediliyor demiş. Onlar da yatırsınlar. Değil mi? Yani kızlarını düzgün yetiştirselerdi. Evet. Neydi ee, saatli marif takviminde? Arkadaşları iyi seçiyorduk. Seçmediğimiz zaman üzülmek bir yarar vermez. Evet. Kraliçe yaşasın. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki naylon üyeler gider diye Tarhan Erdem konuşmuş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel sekreteri Kurultayda parti meclisinde seçilen ancak üyelikleri bulunmayan isimler için uyarmış. Ben yaptım olmaz bu kadar da hukuksuz iş yapılmaz. Prosedürlere uyulmamış. Listede kaç isim varsa üyelikleri düşer demiş. Bu da Hasan Ersel'le ekonomi notları. Günaydın Hasan. Günaydın Ömer. Günaydın. Günaydın abi.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 Ee, pek e, burada algıladığımız gibi de görünmüyor rakamlara bakınca ee, şöyle yani e, hatırlayacaksın pek bize etkilemez görüşü vardı ee, değil mi? Evet. et ee, geçer düştü evet, baş şey doğru olmadı anlaşıldı ondan sonra da bir böyle bir, e, bir e, ne diyeyim e, başımıza öyle bir felaket geldi ki bunun içinden de çıkamayacağız şeklinde de yorum yapıl oldu. öyle de olmadı toparlandı da ekonomi ama bir şey kabaca söylüyorum kabaca başka şeylerin araştırmacıların yaptığı çalışmalara dayanarak söylüyorum Bu kriz 2001'den daha kötü Türkiye'yi budur yani çeşitli boyutlarlaıyla işte ihracat büyüme, gelir istihdam vesaire vesaire üzerindeki etkilerden. 2001'dekinden evet. daha büyük boyutlu daha olduğunu. Büyük boyutta, öyle mi? Etkisi Hı. daha büyük oldu. Yalnız bir şey söyleyeyim. Bunda da bir anlamda şaşıracak bir şey de yok. Yani 2001 krizi Türkiye'ye özgü bir olaydı. Ortam o kadar kötü değildi. Tam tersine bir de sonra il daha da iyileşti. Dolayısıyla Türkiye kendini toparlayınca tutunacak bir yeri vardı dünya. Şimdi dünya sarsıldığı için ee, ve o sarsıntı Türkiye'yi vurduğu için Türkiye'nin zorlanması normal. Ama soru şurada e, ve uğraşılması gereken soru şurada. Dünyada da Türkiye kadar e, çok etkilenen bu krizden ülke sayısı fazla değil. Yani benim en çok ilgimi çeken Rusya. E, benzemiyoruz yani ekonomiler benzemiyor ama Rusya'da bakınca Türkiye kadar çok etkilenmiş görüyorum. Acaba niye? Yani niye başka ülkelerde etki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 dünya krizinin yansıması diye almak doğru Hı, değil. Önemli Türkiye, bir kategorik fark var. Yani, evet. evet. Türkiye'ye olup biteni bence dünyaya ilişkiler. Yani Türkiye ekonomisinin tabii sorunları var ama hangi ülkenin yok ki? Fakat Türkiye'nin 2008'in üçüncü eriğinde başlayan e, daralma, istihdamın düşmesi vesaire etkilerinin iç e, marifetimiz olduğunu söylemek haksızlık olur. Yani şey, olmayabilirdi bu eğer dış kriz olmasaydı. Şimdi burada dolayısıyla öyle bir ayrım yapmak gerekiyor. İspanya olayı biraz dışla ilgili bir olay tabii. Yani onun öyle bir etkilenmesi var. Fakat onların ekonomi üzerinde yaratacağı etkiyi önümüzdeki dönemde göreceğiz. Bugünkü duruma, aşağı yukarı bugünkü duruma baktığımızda Türkiye böyle en kötüye etkilenen ülkeler arasında yer alıyor gibi gözüküyor. Evet. Şimdi bir ihracatla sınırlayalım kendimizi. Çünkü bu konu çok geniş yani her boyutunda başka evet. şey çıkıyor tabii. İhracatta benim şeyler ilgimi çekti. Bu TÜSİAD ve Koç Üniversitesi'nin ortak kurduğu bir ekonomik araştırma forumu var. Orada Sayın Müge Adalet'in bir çalışması var.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 Türkiye'nin ödemeler dengesinde bir sorunu var. Hep açık veriyoruz, cari açığımız var. Ekonomist ee, dergisi bir e, her sayısında bazı rakamlar verir bu bu tür gelişmekte olan ülkelerle ilgili. İşte burada tahminleri var. O işte soruyor filan yani kendinasi yöntemlerle. 2010 yılı için cari açık tahmini yapıyor. Bu ülkeler arasında cari açı en yüksek beklenen ülke Türkiye.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 Ama dünya ortamı biraz acayip yani yüzde altı buçuk büyüyebilecek iş talep yaratmaya kalkarsak bu ekonomide dengeleri çok bozar. E, dış talep işte anlatıyorum ki pek kolay yaratılmıyor yani ihracat yapamadığınız yani yapamadığınız değil de çok hızlı ihracatımızın artmadığı bir ortamdayız. O da zor. Şimdi bütün bunlar bir araya gelince insan aklına şu soru geliyor.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 buçuk ve bir aradan sonra da 27 Mayıs darbesinin tam 50 yıl aradan sonra bugün 50. yıl dönümünde 3. 3. gününe geçiyoruz. Bizim de yaptığımız bir değerlendirmeye 27 Mayıs darbesi 50. yılında özel programına Ali Bilge ile birlikte birazdan onu... Burası Türkiye radyo yayın postaları.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 50. yıl dönümünde 27 Mayıs darbesi Açık Gazeteler. Değerli Hazırlayan ve sunanlar Ali Bilge, Ömer Madra. Açık Radyo, Açık Gazete ve 27 Mayıs darbesi 50. yıl dönümünde özel program Ali Bilge ile yapıyoruz.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 Gönderdiler Amerika'ya. 27 Mayıs'ta da CIA, NATO e, hatta e, Gradio e, etkisini e, görmek mümkündür. E, bunu daha sonraki yıllarda da şeylerini anlamak mümkündür ama bir bi, bi manşet atılmıştır. Böyle 27 Mayıs'ta Amerika ve NATO etkisini e, görmezden gelmiştir Türkiye kamuoyu. Bir kere 6-7 Eylül olaylarına bakalım. Muhterem dinleyiciler 6-7 Eylül hadiselerine ait davaya...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 ortaya koyuyor. Fakat sertifçilerin kimler olduğunu katı olarak bilmiyor. Madam Maria 6 Eylül gününe ait hatıralarını anlatılar. Dikâhları ve atıyorlar dışarıda Evet. Ne zaman gördüm bir polis o kadar memnun dedim. Ah, şimdi geliyor polis. Ama polis de bir tek mevhetti. Bu bayan bana söyledi. Ben aglyordum. Kötüm olmadan, kötü mü hiçbir şey olmayacak. Altı ay var, ölmüş bu bayan. Ölmüş, ölmüş. İşte harit. Nerede oturuyormuş acaba? İsmi neymiş, ismi? Adı ne? Georgiades. Ha? Georgiades. O bana söyledi. Altı yedi Eylül faciasının regisör ve aktörlerini fazla uzaklarda aramaya lüzum yok diye masuzdun diyorlar. Geceniz hayırlı olsun. 6-7 Eylül olayları daha sonra ki Demokrat Parti'nin yatsa da e, duruşmalarının en e, can alıcı e, şeylerinden biridir. Evet, elimizde ondan epey kayıt da var. Yani 6-7 Eylül 1955 yılındaki özellikle 6 Eylül'de her yerin yakılıp yıkıldığını...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 12 Eylül'ün orgenerallerinden, sköntüm komutanlarından, Sabri 25 oğlu anılarında bunun nefis bir operasyonları olduğunu yazmıştır. Çok başarılı. En baba Gladio operasyonlarından biri olduğunu söylüyor. Şimdi 6-7 Eylül olaylarında Gladio varsa 28-29 Nisan olaylarında e, Demokrat Parti iktidarının uygulamalarına karşı yapılan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 İşte onun için yani diyorduk yani artık bu, bunun sonu yok gelmeli diye. Yani Afaki abartılı yaklaşımlarla e, şeyler üstlendirilmeye çalışılmıştır. Tabii ki orada Turan emeksiz çok o, olaylar e, vardır e, şeyler ama buralarda da da darbeye ortak. Emeksizin orta... nasıl öldürüldüğü. Beni onu... Efendim? Şey 28-29 Nisan olayları sırasında öldürüldüğünü. Evet. dair şey var ama yani tam böyle çıplaklığı da ortaya konmuş.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 Normal bir savunma olmamıştır. Bunlar mı? da bilinmiyor mesela. Bilmiyor. Yani başbakanın hasta olmasına rağmen tecritte sürekli olarak tecritten değil ailesiyle herhangi bir sürekli aydın bir hücrede tutulması gibi olaylar da çeşitli kaynaklarda rastlamak mümkün. Müvekkiliniz adnanmendir, hasta olmuşlar efendim. Efendim. Müvekkiliniz adnanmendir, de hasta olmuşlar, bunu arz Söz istiyor, Söz istiyorlar, i̇stiyorlar. bizden. zaman zaman biraz görüşmek ve çıkarmak imkanını vermemiş olsalar, şimdi burada bulunmak imkanını daha elde bulundurmak bulundurmayı olan olacaktı. Arzum şu ki bana imkan verecek. ...beni moralini ve asabını, rahatsızlığını düzeltecek bir rejimin taktikini... ...Bendiniz huzurumuzda kumandan beyefendiye şükranlarımı arz ederim. Dün e, bütün e, genç e, sübar beylerin e, nazik muamellerine teşekkür ederim. Ee... Bir kere koşullar gerçekten son derece elverişsizdir. Yassa'da e, adası itibariyle şey hazırlanmıştır. E, ve de e, olağanüstü mahkemenin olağanüstü bir heyeti vardır. Salim Başoğlu e, o, dönem, o dönemki... E,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 ve devredilmesi hususundaki görüş aylıklarıdır. Nitekim 14'lerden sonra kurucu meclis, Milli Birlik Komitesi artı e, Temsilciler Meclisi diye bir meclis vardır. İkisine kurucu meclis. Anayasayı da o 23 kişilik Milli Birlik Komitesi'nin de tahkümüyle burası hazırlar ve anayasa hazırlığını öbür türlü daha öncesinde 14'ler bu anayasa hazırlıklarını e, olabildiğince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 Üniversite öğretim müdürlerini sorarlar, bir meşhuriyet lazım bize. Endemen <gülüyor> şey o. o meşru... Sıddık Sami Kubalı der ki, meşhuriyet ihtilalinizdir. Her şey yapabilirsiniz. Kim ama gen... Sıddık Sami onlar mı Kubalı? Mı? İkisi de. İkisi zaten benzer e, birlikte hareket ediyorlar. Ama zaman zaman benim ismin öndesinde sinin ismin <gülüyor> arkadakı tartışmaları da oluyor. Ort proflar mı? Er, evet, ordinais profesörlerimizdir. E, şimdi. Hukuku, hukuk profesörleri, anayasa hukuku profesörleri ve hukukun hiçbir önemi yok. Ne isterseniz tabii, yapın, tabii, yapın ve... yapar diyen hukuk profesörleri. Siz güçsünüz, evet. ne istediği her şey olabilir. Yani şeyler askerler bu şeye karşısında şaşırırlar bile yani. Burada üniversitenin ihtilaller, darbeler içerisindeki rolü de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 ...perçinlemeye başlandığı dönemdir. Güvenlik bürokrasinin, askeri bürokrasinin de alanının son derece genişlediği bir dönemdir. Dolayısıyla bu fikri iki yerden geldiğini görüyoruz. Benim kişisel saptım. bu Milli Güvenlik Kurulu denilen şey burada monte ediliyor. Ve Milli Güvenlik Kurulu bürokratik devletin, askeri bürokrasinin yönetim içinde gücünün artırılmasını tasarlıyor.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 e, köklerini burada bulmak mümkün. Hatta köklerini değil, kurumsallaşması kurumsal yani, milli güvenlik kurulu başta olmak üzere. Yani böyle bir Göz e, anayasaya bu kadar yani. Bu, bu iş görmezlikten gelindi. Evet. Mesela yıllar boyunca Türkiye'de bu, bu anayasayı idiricilik atfedilirken bunlar hep görmezlikten gelindi. Ayrıca e, darbeleri imkan veren iç hizmet yönetmeliğini getiriyorlar. Sonra diyorlar ki o dönemde bunu bari kanunlaştıralım.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 Evet, Açık Gazetenin sonuna da bu şekilde bugün de gelmiş oluyoruz. 27 Mayıs darbesinin çeşitli boyutlarıyla e, ele alındığı program dizisinin üçüncüsünü de bu şekilde tamamlamış olduk. Ve şimdi bu programı kapatırken bir parça çalalım. Ramsey Lewis. ...triosundan dinleyeceğimiz... ...bir parça Ramsey Lewis... ...Amerikalı ünlü bir caz... ...müzisyeni, besteci... ...piyanist ve aynı zamanda da... ...bir açıdan meslektaşımız... ...çünkü radyoda da... ...sunuculuk ve programlar da yapmış... ...hem klasik müzik eğitimi... almış ...hem de aynı zamanda da... ...erken tarihte kilise... ...müziğiyle de haşır neşir olmuş... Hepsini birleştirmiş çok önemli bir müzisyen Ramzi Lewis üçlüsünden bir klasik müziğe de gönderme yapan bir parça dinleteceğiz. Ruggero Leon Cavallo'nun Ippagliacci operasından meşhur Vestila Cubba aryasını jazz versiyonuyla dinliyoruz ve hepinize günaydın. İzlediğiniz